Bilallah min ash-shaytan rahim Alhamdulillah Rabbil-'Alamin. Ve salat ve salamü ala Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Sayıdığınız yerler Riyazü Salihin hadis kitabımızın 170. babı. Yola çıkmak üzere bine binerken okunacak dua. Bu ile ilgili ayetler Zuhruh Suresi 12 13 ve 14 ayeti kelimeler Allah size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti ve ulaşım araçlarını yapma ve kullanma yeteneği verdi ki onlara binip dilediğiniz yere rahatça yolculuk yapabilirsiniz ve onların üzerine her bindiğinizde Rabbinizin nimetten hatırlayıp şöyle dua edesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah ne yücedir. Ona sonsuz şükürler olsun. Allah bize bunları bahşetmeseydi, biz onları asla boyun eğdiremezdik. Hiç kuşkusuz biz bu nimetlerden hesaba çekilmek üzere bir gün Rabbimize döneceğiz. Bu konuyla ilgili Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam bir yolculuğa çıkarken bineğine bindikten sonra 3 defa tekbir getirirdi ve şöyle dua ederdi. Bunları bizim hizmetimize veren Allah ne yücedir. Ona sonsuz şükürler olsun. O bize lütfetmiş olmasaydı biz onlara güç yetiremezdik. Elbette biz bu nimetlerden hesaba çekilmek üzere bir gün Rabbimize döneceğiz. Allah'ım bu yolculuğumuzda senden bizlere iyilik, takva ve razı olacağın amelleri nasip etmeni diliyoruz. Allah'ım bu yolculuğumuzu bizlere kolaylaştır, uzağını yakın Allah'ım seferde bizim yardımcımız ve geride bıraktığımız ailemizin koruyucusu sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, özüzü şeylerle karşılaşmaktan ve malımızın, çoluk çocuğumuzun başına kötü şeyler gelmesinden sana sığınırım. Abdullah diyor ki Peygamber aleyhisselam yolculuktan döndüğü zaman da aynı dua yapar ve şu sözleri eklerdi. Bizler zorlu bir seferden yuvamıza dönüyoruz, günahlarımızdan tövbe edip Allah'a yöneliyor Yalnızca Rabbimize kulluk ve hamd ediyoruz. Abdullah bin Sercis radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam yolculuğa çıkarken yolculuğun sıkıntılarından kötü durumlarla karşılaşmaktan, varlıktan sonra yokluğa düşmekten, mazlumun bedduasına uğramaktan ve malda çoluk çocukta kötü haller görmekten Allah'a sığınırdı. Tabiyon neslinin önde gelen alimlerinden Ali bin Rabi'ye anlatıyor. Ali bin Ebe Talib'in yanında bulunuyordum. Binmesi için kendisine bir binek hayvanı getirdiler. Bismillah diyerek ayağını üzenge koydu. Hayvanın sırtına binince de bunları bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. O bize lütfetmiş olmasaydı biz onlara güç yetiremezdik. Elbette biz yaptıklarımızın hesabını vermek üzere bir gün Rabbimize döneceğiz. Zuhruf suresinin ayetlerini okudu. Ardından üç defa Elhamdülillah ve üç defa Allahu Ekber dedi. Sonra da Allah'ım sen her türlü noksanlıktan uzaksın, yücesin. Doğrusu ben sana hakkıyla kulluk edememekle kendime zulmettim. Beni bağışla senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur diye dua etti. Sonra gülümsedi. Orada bulunanlar ey müminlerin emiri. Niçin güldünüz? Diye sordular. O da şu cevabı verdi. Resulullah'ın bir müjdesini hatırladım da ondan güldüm. Şöyle ki. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın benim yaptığım gibi yaptığını. Sonra da gülümsediğini görmüştüm. Kendisine ey Allah'ın Resulü niçin güldünüz diye sordum. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Yüce Allah. Kendisinden başka günahlar affedecek bir kimsenin olmadığını bilerek günahlarının bağışlanması için dua eden kulundan hoşnut olur. Ben de Rabbimi hoşnut etmenin sevinciyle gülümsedim. 171. Bab Sefer esnasında Allah'ı anmak Yolcunun tepelere ve yüksek yerlere çıktıkça Allahu ekber, vadilere ve benzeri düz yerlere indikçe Subhanallah demesi, fakat bunları söylerken yüksek sesle bağırmaktan kaçınması. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor: Peygamber Aleyhisselam zamanında sefere çıktığımızda yokuş yukarı çıkarken Allahu ekber, düzlüğe inerken de Subhanallah derdik. Müslümanlar yüksek bir yere çıkarken gerçek yücelik ve büyüklüğün yalnızca Allah'a ait olduğunu ifade ederek Allahu Ekber sedalarıyla Rablerini anarlar. Yükseklerden aşağı indikleri zaman da Allah'ın her türlü eksik ve noksan sıfatlardan uzak olduğunu ifade etmek üzere Subhanallah diyerek onu tesbih ederler. Böylece her fırsatta Allah'ı zikretmek suretiyle kulluk bilinçlerini daima canlı tutar. Onun yardım ve inayetinin kendileriyle birlikte olduğunu tüm benliklerinde hissederler. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam ve ordusu yolculukta tepelere tırmanırken Allahu Ekber yokuş aşağı inerken de Subhanallah derlerdi. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam haç veya umreden dönerken her tepeye çıktığında her yokuşu tırmandığında çok yüksek olmayan bir sesle üç defa Allahu Ekber der sonra şöyle seslenirdi. Allah eşi ortağı olmayan bir tek ilahtır ondan başka ilah yoktur hükümranlık onundur her türlü hamd ve övgü de yalnızca ona aittir. O her şeye kadirdir. Bizler uzun ve yorucu bir seferden yuvamıza dönüyoruz. Günahlarımızdan tövbe edip Allah'a yöneliriz. Yalnızca O'na kulluk ediyor. Sadece Rabbimizin önünde secdeye kapanıyor ve O'na hamd ediyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve tek başına düşman ordularını bozguna uğrattı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor ashabtan biri peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü yolculuğa çıkmaya niyetim var. Bana yolculuğumda istifade edebilmem için öğüt verir misiniz dedim. Peygamber sana Allah'ın emirleri karşısında dikkatli ve duyarlı olmanı ve yolculuğun esnasında her tepeye çıktığında Gerçek yücelik ve büyüklüğün yalnızca Allah'a ait olduğunu ilan edercesine Allahu Ekber sözleriyle onun yüceliğini anarak tekbir getirmeni tavsiye ederim buyurdu. Adam gittikten sonra arkasından Allah'ım ona uzakları yakın ile ve bu yolculuğu ona kolaylaştır diye dua etti. Ebu Musa El-Aş'ari radıyallahu anh anlatıyor bir sefer esnasında peygamber aleyhisselam ile birlikteydik. Her tepeye çıktığımızda La İlahe illallah ve Allahu Ekber diye yüksek sesle bağırıyorduk. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar Allah'ı zikrederken öyle bağırıp çağırarak nefesinizi tüketmeyin. Kendinize acıyın. Çünkü siz sağır bir kimseye veya burada olmayan birine seslenmiyorsunuz. Allah daima sizinle beraberdir her şeyi işitir. Size sizden daha yakındır. Öyleyse sesinizi aşırı yükseltmeden Rabbinizi anın buyurdu. 172. Bab Yolculukta dua etmenin fazileti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Üç dua vardır ki onların kabul olunacağında asla şüphe yoktur. Gayri Müslim veya günahkar bile olsa mazlumun duası, yurdundan yuvasından uzakta garip bir halde yaşayan yolcunun duası ve babanın çocuğu hakkındaki duası. Allah bu üç kişinin yakarışını geri çevirmez. Onun için onların dualarını almaya çalışın ve dualarından da sakının. 173. Bab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 Yapılacak dua Osman bin Maazun'un hanımı Havle binti Haykim radiyallahu anheden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim yolculuk yaparken bir yerde konaklar da onun yarattığı varlıkların şerrinden yine onun tam kelimelerine mükemmel isim ve sıfatlarına sığınırım derse konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir yaratık ona zarar veremez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselam yolculukta iken gece olup karanlık çökünce yeryüzüne canlı bir varlıkmış gibi hitap ederek şöyle dua eder. Ey yeryüzü benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Her ikimiz de onun emirlerine uymakla yükümlüyüz. Senin ve sende bulunanların şerrinden senin içinde yaratılanların ve üzerinde dolaşıp duran canlıların şerrinden Allah'a sığınırım yine aslan yılan ve akrep gibi yırtıcı hayvanların ve zehir haşerelerin şerrinden bu bölgenin sakinleri olan vahşi hayvanların ve cinlerin şerrinden doğuran ve doğan bütün zararlı varlıkların ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım. 175. Bab Yolculuk bitince Ailesine dönmek ile ilgili Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yolculuk bir çeşit azaptır sizi doğru dürüstleyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Öyleyse sizden biriniz önemli bir iş olmadıkça uzun yolculuğa çıkmasın çıktığı zaman da işini bitirir bitirmez bir an önce ailesine dönmek için acele etsin. 176. bab, yolcunun ailesinin yanına gündüz dönmesinin müstahap zaruret hali dışında gece gelmesinin mekruh oluşu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Abdullah bin Revaha radıyallahu an uzunca bir yolculuktan sonra geceliğin evine dönmüştü. O sırada bir kadın onun hanımının saçlarını tanımaktaydı. Abdullah gece karanlığında o kadını erkek zannederek, kılıcını çekip üzerine yürüdü. Neyse ki son anda durumu fark edip öldürmekten vazgeçti. Onun bu dikkatsizliği az kalsın masum bir insanın ölümüne sebep oluyordu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Uzun süre ailesinden ayrı kalan kimse onlara haber vermeden evine gece vakti ansızın gelmesin. Dönüşünü evine gündüz vakti varacak şekilde ayarlasın. Bazı şüpheci tiplerin yaptığı gibi geceliğin rastgele bir zamanda ailesine baskın yaparcasına dönerek ailede güven duyulsun zedeleyecek kuşkucu tavırlar sergilemesin mutlaka geceliğin gelmek zorundaysa o zaman geleceğin önceden haber versin. Bu davranış hem evdekilerin kendilerini şeklen ve ruhen hazırlamaları hem eve çeki düzen vermeleri hem de gece vakti rahatsız olmamaları için son derece önemlidir. Bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam yolculuktan dönen kimsenin ailesinin yanına gece vakti ansızın gelmesini yasaklamıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam yolculuktan döndüğü zaman evine geceliğin girmezdi, kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. 177. Bab Yolcunun sefer dönüşü memleketini gördüğü zaman okuyacağı dua Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile birlikte bir seferden dönüyorduk. Medine'yi görebilecek bir yere gelince Resulullah aleyhissalatü vesselam şunları söyledi. Bizler zorlu bir seferden yuvamıza dönüyoruz. Günahlarımızdan tövbe edip Allah'a yöneliyoruz. Yalnızca Rabbimize kulluk ve hamd ediyoruz. Peygamber bu sözleri Medine'ye girinceye kadar söylemeye devam etti. 178. Bab Yolculuktan dönen kişinin ilk önce mahalle mescidine uğrayıp orada iki rekat namaz kılması. Kab bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir yolculuktan döndüğü zaman ilk önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılardı. Sonra orada bir süre oturarak kendisini karşılayanları kabul eder. Bu arada görülecek bir iş ya da bakılacak bir dava varsa onu da hallederdi. 179. bab kadının yanında mahremi bulunmadan tek başına yolculuk yapmasının haram oluşu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının yanında mahremi olmaksızın bir gün bir gecelik yolculuğa çıkması helal değildir. Mümin bir kadının tek başına veya bir grup içinde 24 saat veya daha fazla sürecek bir yolculuğa çıkacağı zaman yanında mutlaka kocası veya bir mahremi yani kendisiyle evlenmesi haram olan baba, kardeş, oğul, amca gibi bir yakını bulunmalıdır. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam hiçbir erkek yanında kocası veya babası, dedesi, oğlu, kardeşi, kayınbabası, amcası, dayısı, yeğeni gibi mahremi bulunmayan bir kadınla kapalı bir mekanda yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da yanında mahremi, mahrem bir yakını bulunmaksızın bir günden uzun sürecek bir yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ey Eyyallanın Resulü, karım yanında bir mahrem olmadan hac için yola çıktı. Ben ise filanca savaşa katılmak için yazılmıştım. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz dedi. Peygamber Efendim, "Sen orduya katılma, git hac kafilesine yetiş ve hanımınla birlikte haccet." buyurdu. Evet, saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin kitabımızın yolculuk adabı ile ilgili bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.